Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz muhteremler, kimlerin nikaha düşer, kimlerin nikaha düşmez, bu konu. Bunun bir ayrı bir özelliği de daha var. Nikaha düşmeyenler, erkek kadın birbirine, ikiye ayrılıyor. Biri, nikahı Ebediyen düşmüyor. İşte bunlar kişinin mahrem oluyor bunlar. Mahrem oluyor kişinin bunlar. Yani bir kişi kendisine hangi kadının ve bir kadın da kendisine hangi erkeğin nikahı ebediyen düşmüyorsa onlar birbirinin mahremleri. Mahrem demek yani ikisi bir odada yalnız kalabilirler. Bir kimse mahreminin Annesi, kızı gibi başını, saçını, kolunu falan görebilir. Yola hacı edebilirler bunlar beraberce. Cahiliye döneminde Peygamber önceki o cahiliye döneminde Mekke müşriklerinin oradaki Arapların kötü bir adeti vardı onların. Babalarının nikahladığı evi annelerini bunlar nikah alırladı bunlar bir kişi mesela babası yaşlığında genç bir hanımı nikah almış kendisine babaları ölünce bunlar o evi annelerini nikah altı alırladı bunlar Allah Teala bunu özel ayet-i kerimesiyle yasakladı bunu ayrıca Velam Şerab buyuruyor bu konuda. Esen es billah, bismillah. Vela tenkihu. Vela tenkihu. Sakın Mevlam buyuruyor. Nikah edip almayın, evlenmeyin. Kimleri manike aba ökün. Babalarınız nikahladı evi annelerinizi kesin olarak dikağınıza almayın. Elhamdül özerek buyurdu bu şekilde böylece. İlahir bunu geçelim inşallah. Şimdi asıl bölüme geliyorum. Dikiye haram olanlar. Sebebillah Hürmet Aleyküm Ümmü Hatüküm başlıyor. Hürmet haram kılındı. Bunlar tabi mahzuf deniyor buna. Yani parantayla içerisinde manevi olarak burada var. Nikâhu hünni anlamına geliyor. Nikahları haram kılınanlar kimler? Öncelikle Allah-u Teala'a ümmü Ümmühâtüküm anneleriniz. Ve belâtüküm kızlarınız. İşte bu ikisi Adem Aleyhisselam zamanında da haramlı musteremler. Adem babamızın zamanında da o zamanda hadisi Adem Aleyhisselam da ve oğulları da onlar kendi anneleriyle, kızlarıyla evlenemediler. Onlara yasak konuldu. Burada Adem Aleyhisselam örnek görüyorum. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam ilk insan. Ondan önce yeryüzünde insan diye varlık yoktu yeryüzünde. Hayvanlar vardı yeryüzünde. Vahşi hayvanlar vardı. Cinler vardı. insan yoktu. allah Teala sonra hava yarattı. İkisi bunlar cennetten dünyaya indirilince tabi evlendiler. Evlendiler. Allah'ın narikâhı akletmesiyle ve Allah bunlara evlat verdi. Havvanemiz yirmi defa doğum yaptı. Her doğumunda yani her doğumun bu doğumun on dokuzunda hep ikiz doğurdu. İkizlerin biri kız bir erkek. Öyle doğurdu. Bunlara yalancı ikizler denir tıpta yani. Sonuncuda, 20'de tek erkek doğurdu. Kadişit aleyhisselam. Yani erkeklerin biri fazla oldu sonunda. Peki acaba neden böyle oldu? Tabi Allah'ın takdirinde her şey hesabıyla ile, ile yaratılıyor muhteremler. Çünkü Adem babamızın bir oğlu oğlu Adet Habil diyorsunuz öldürüldü. Kabil onu öldürdü. Ne oldu? Bir erkek nonsanlaştı bakınız. Bir nonsanlaştı. Daha üst nonsanışacak yer o dönemde. İşte Allahu Teala bunun işini öylem. Son batın doğumda havalemiz tek erkek doğurdu. Sayılar eşitlendi gene. Eşitlenigini sayılar. Tabi şimdi ne gerekiyor? İnsanoğlunun neşlinin devamı için Allah'ın koyduğu üreme kanunlarının gereği bunların bir evlenmesi meselesi var şimdi. Ama kim gün evlenecek? Öz kardeş bunlar. Hepsi de öz kardeşler. İşte allah Teala indirdiği suh ile Adem Aleyhisselam'a onlara özel başka bir şey tanıdı Mevlam iki kardeş edinecekler ama yine bir şart vardı mesela ikiz doğan kız erkek ilk seyredilmesi haramdı ikiz doğanı kızın biri önceki erkekle kızla erkekle ediniyorlardı işte o zaman bile anneyle evlenmek kızı evlenmek Onları bile haramdı. Şimdi burada annenin nikahı haram. İnsanın tabii annesi, kişinin en büyük mahremi annesi. Burada anne deyince anne anne, baba anne, bunda buna giriyor hepsi böyle şey. Yani ne kadar hayatta sağ olanlar varsa anne annesi, baba daha üst yukarısı varsa, bunların hepsi insanın Birinci derece mahremi bunda kişinin. İkincisi ve benat hüküm bela bürüyor kızlarınız Allah biliyor Yani iki haram kalındı. Orada bir kız deyince kızlarında kızları torunlar da gidiyorlar bu şekilde devam ettiği kadar. Ve hava tüküm Kız kardeşleriniz vela bir diye. Kız kardeşlerinde dikâh haram kılında. Demek ki birinci derece usul-ü furu deniyor. Birinci dere. Derece de usul furu deniyor. Usul kişinin aslı kökeni geldiği yer anne. Dikâh en haram kılınan yani Allah korusun anneyle ile yapılan zina bütün fuşatın en çirkin en pisi. Allah'ın gazabı en çok çeken bir şeydir. Ondan sonra insanın furu, kişinin kendi kızı evladı geliyor. Bunlar ikisi insan kendisinin insanına kökü nedir, Üçüncüsü ve hava tüküm kız kardeşlerin nikahı da haram kılında Üçüncü derecede kız kardeşler geliyor muhteremler. Bunun için Allah korusun bir insanın kız kardeşiyle böyle bir işte bulunursa, bu nedeni de Allah korusun, çok aşırı fuhuşcaz bu nedeni de bilir Çok çirkinir. Peygamberimiz buyuruyor: Aleyhisselam Hazretleri, çocuklarınız, onun yaşına gelince, yataklarını ayırınız. Yani mümkünse muhteremler, kız evladı, erkek evladının, bir odada yatmaması gerekiyor bunların da. Her ne kadar mahremidir, bir insan kız karışıyla, ablasıyla yanınıza kalabilir. Yani saçını, başını, dedinden aşağıya, ayaktan aşağıya görebilir. Fakat ne de olsa, tabi şeytan bir şey olabileceği için yatak ayrılması, odak ayrılması daha eftadır yine. Ve ammatüküm ve halatüküm. Halalarınız, teyzeleriniz. Velavi. Halallarınız tezelerim evladım görüyor. Halabiliyoruz insanın babasının kız kardeşleri, abla karı fark etmez. Demek ki insan babasının kız kardeşleri de halasıdır. E, babasının halası, aynı buna giriyor da mübareceye. Yani bir insan babasının halası, dedesinin kız kardeşi demektir. Kişi bunlara da nikah haram kılmış oluyor. İnsanın bunlar ebedi mahremleri, hala ve teyze ama hala teyze kızı kişinin mahremi değil muhteremdir bakınız hala teyze insanın mahremi önce anne sonra kişinin, kişinin kızı kız kardeşler hemen sonra kim geliyor hala teyze geliyor bundan kişinin mahremleri ama hala teyze kızı insanın mahremi değil yani bir kimse halasının kızıyla, tezisinin kızıyla, amcasının kızıyla, dayısının kızıyla bir odada yalnız kalamazlar. Bir insan halasının, tezisinin, amca dayısının, kızının başının saçını göremez. Haram muhteremler. Aynı yabancı kadın gibidir böylece. Ondan bir gel, düşüyor çünkü o bakımdan. Şimdi biliyorsunuz akraba evliliği yani iyi mi kötü mü diye bende de böyle bir şey yapılıyor bunlar nikahı haram yani hala teyze nikahı haram bunların bunların kızının nikahı düşüyor nikahı düşüyor yalnız yakın akrabayla evlenmek dinin açısından pek o kadar makbul değil ama nikahı düşüyor peki doğa çocuğa bunların bir zararı olur mu acaba eğer bir kimse hala teyze amca dayı kızlarıyla bir arada kardeş gibi büyümüşlerse ve onlar da o yörede onların örf adetlerinde böyle bir evlenme de kuralı yoksa böyle gençleri evlendirirlerse bunların çocuğuna iyi olmaz derim Şimdi bunlar birbirine kardeş gibi baktıkları için bunların çocuklarına mutlaka bir zarar verir bu. Ama bazı yörelerde örf adetlerde amca, dayı, halı, kızı alınıyor yani çocuklar bunu küçükten biliyorlar onlar birbirine kardeş gibi bakmıyorlar bunlara pek zarar vermez çocuklarına, zarar vermez çocuklarına ve benatül ahi öyle erkek karışın kızları bir insanın erkek kardeşleri var abi kardeş fark etmiyor daha doğrusu arapçada muhtemelen arapçada abi abla kelime yok arapçada bunlarda hepsine kardeş evvela arapçada kanun şu öyle geliyor ve benatül <gülüyor> Erkek kardeşinin kızları, yani kişinin yeğeni oluyor. Bunda nikah da haramdır, bunlar insanın mahremi. Bir kimsenin yeğeni de, yani tabu amca oluyor kişi. Bunun yeğeni oluyor, bunlar insanın mahremidir, bunların nikah kesin düşmez. Bu erkek kardeşinin kızının kızı da olsa aynı devam ediyor. Mesela bir insanın erkek kardeşi var. Onun kızı yeğeni. Mahremi. Yani nikah düşmüyor. O yeğeninin çürü da bunun mahremi devam ediyor böyle. Yani silsile devam eder böylece. Ve benatül uhdi kız kardeşinin kızları da. Bakın Allah Teala burada denler. Ve burada bize bunları teker teker bildire bakınız. Aman bir yanlışlık olmasın diye bakın olmasın diye Bak, erkek kardeşinin kızları Mevla buyurdu. Arkadan ne geliyor? Ve benatil uhdi, kız kardeşinin kızları da insanın mahremi. Kız kardeşinin kızı tabu insanın yeğeni oluyor. Ve o kişi yeğeninin dayısı olmuş oluyor. Aynı bunda da bir insanın kız kardeşinin kızları yeğeni, kişi mahrem olduğu gibi onların çocukları da ne kadar gidersek ile gitsin, kişinin mahremidir. Buraya kadar olan nikâhtaki haramiyet, bunlara neseben diyor, nesef yolu böyle diyor? Yani kan yoluyla, doğum yoluyla bunlara böylece, bunların nikahları ebi diyen kişiye haram oluyor muhtemelen. İnsanın işte en temel insanın mahremi bunlardır. Yani bir kişi annesiyle, kızıyla, kız kardeşleriyle, halasıyla tezisiyle, erkek kardeşinin kız kardeşinin kızları insan bir odada kalabilir, yolculuğa hacca beraber gidebilir. Kişi bunların başını yani saçını falan görmesinde, kolunu falan görmesinde, diz görmesinde bir sakıç yok bunlara. Şimdi arkadan geliyor, sütü olan nikah haramlığı, sütten dolayı. Bu süt meselesi çok ihmal edilen bir konu. Halbuki bakınız bu da ne yapıyor? Süt ile bir mahremiyet oluyor, nikah haram oluyor. Onları ben. ve ümmatiküm illati erda'neküm ve ne sizleri emziren süt anneleri ve ümmatiküm illati sizi emziren süt anneleri hikaya haram oluyor ebediyen ebediyen haram oluyor süt anne ve havatiküm minel radu'atih küt kız kardeş insanın mahrem oluyor nikahı ebediyen haram oluyor Peygamberi Aleyhisselam Hazretleri ne seven haram olanlar süt ile de haram oluyorlar işte kural bu tane bakınız ne seven haram olan süt ile de haram oluyorlar bu konu tabii çok ince hassas mesele. Karıştırılmaması için inşallah, böyle yavaşça örnek vereceğim inşallah. Bir çocuk, bir kadından süt emdiği zaman o çocuğun yalnız kendisi haram oluyor sonesine annesine. Bakın muhterem böyle. Bir çocuk, bir kadından süt emdiği zaman yalnız o çocuğun kendisi, nefsi haram olur süt annesine. O tarafına. Süt emziren kadın ise bütün yakınları haram oluyor buna. İşte Kulal muhteremler. İşte örnek diyelim. için kendime örnek vereyim. Mesela ben bir kadın süt emmişim. Yalnız Beni bağlı süt emme. Benim gerek büyük ağabeylerim olsun, küçük kardeşlerim olsun, onları bağlamıyor bu. Onları bağlamıyor. Yani benim abeyim, süt annemi alabiliyor bakın muhtemelen. Alabiliyor. Benim kardeşim, benim süt kardeşimi alabiliyor. Demek ki bir çocuk, bir çocuk, tabii erkek kız olsun, bir kadından süt emmişse, yalnız çocuğu bağlı süt. Hücüğü bağlıyor. Ama emziren kadının yakınının hepsini bağlıyor. Nasıl bağlıyor? Süt emziren kadın. Önce şunu açıklamam gerekiyor. Süt emmenin hükmü ne zamanlara kadar geçerli oluyor. Bu da ayrı baştan açıklayayım inşallah. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre iki buçuk yaşına kadar bir çocuk süt bir kadından süt bağ oluyor. Fakat İmameyn'e göre İmam Muhammed ile Ebrüs Hazreti'ne göre ve İmam-ı Şafi Hazreti'ne göre de iki yaşına kadar. fethab bu Kale verilmiştir. Yani bu daha kuvvetli. Çünkü Kuran'daki Havleyn-i Kamileyn Ayet-i Kerime bu kuvvetli geliyor. Demek ki bir çocuk, bir çocuk iki yaşına kadar bir kandan süt emerse, işte süt bağı oluyor. Oluyor. En son iki buçuk yaşı imam adama göre. Eğer bir çocuk iki buçuk yaşından sonra süt emerse, süt bağı olmuyor. Ben bak, olmuyor. Üç yaşın çocuk, dört yaşın çocuk. Daha büyük olabilir. Demek ki bir kadından süt emerse, bundan süt bağ olmuyor. Yalnız mekrul iyi dilen yani süt emmek, belki iyi olmuyor ama nikahlı bağınız olmuyor. Mahremiyet olmuyor yani böylece. Olmuyor. Ne kadar süt emersiysen süt bağ olur. Ne kadar emerse, hanefi mesabeğine göre bir sürü bir kadından. Gerek ağız yolu ile, gerek burun yolu ile, gerek kadına doğru da göğsün yapışarak, gerekse kadının sütüne bir şeye barda finiz sap, çocuğa versin, bir defa ise bunu, işçi sütünü de midesine ulaştığı kesin olarak zanirlirse südba oluyor. Şöyle daha genişliğe inşallah bir çocuk bir kadının sütünden ağzını aldı çerpti biraz yani gitti fark edildi ağzı da emse birisi ulaşacak kadar bir emdi süt oldu bir çocuk ağlıyor annesi yöreye gitmiş komşu hanım mesela akrobası yakını o da sütlü kadın ne yaptı çocuk ağlamasın diye ona sütü vereyim dedi Sütlük almadı bunun göğsünü alma. Çünkü ağzının kapadığı, onun süt damladığı, burundan gittiği sütler. Burundan giden sütler, tabi az bir şeyse zaten kayboluyorlar, gitmez mideye. Eğer burundan giden sütlerin mideye ulaştığı tahmin edilirse, yine süt bağ oluyor. Ya da bir kadın bir şimdiden bir bardağı süt sağladı, verdi, çocuğa bunun biberonunu işlediler. Eğer bu süt ...saf süt olarak iştirirlerse... ...kadının sütünü hemen tabii süt bağlıyor. Peki karışık olsa ne olur? O zaman... ...el hükmücülü galip... ...kuralı işliyor. Mesela biraz da su kondu... ...içerisine veya biraz da işçiler... ...mesela başka süt... ...hayvan sütü kondu, içerisine kondu. Eğer... ...o kadının sağdığı, verdiği süt... ...o sudan... ...ya diğer daha fazla ise... Yine süt bağ oluyor mu Hanefiye göre demek ki bir defada içse gerek gözün yapışıp emse gerekse burnundan gitse gerekse böyle süt salgere verirse hatta böyle karışık bile olsa eğer süt fazlaysa süt bağı oluyor yine. Ama mesela bazen yapılır ufak bir mesela gözleri çapakları filan da bazen onu göğün onu süt sarlar. Bundan süt olmaz muhteremler böyle. Yani kulağı damlatılsın, güden damlatılsın, bundan süt olmaz. Şafir mezhebine göre ise, görümüz epey Şah mezheb olduğu için, onun açıklamı gerekiyor. Şafir mezhebine göre muhteremler, bir çürü bir kadından, beş defa süt emmeyince, süt olmuyor onlarda. Hem de doyuncu emecek, bes emecek. Tabi onun da var. Hanefi ve Sebebi'nin ayeti kerimeye dayanıyor, buna dayanıyor. Bir sonraki karışmıyor karışmıyoruz şimdi. Hepsi hak olduğu için. Demek ki Şahabe sebebiyle Sebebi'ye çocuğunun beş tane emmesi gerekiyor doyuncaya kadar. Hanefi'ye göre ise bir damla sütün bile bir ulaştığı anlaşılırsa süt oluyor şimdi bu. Şimdi çocuk belirli yaşında yani çocuk iki yaşına kadar demek ki süt emerse süt bağlıyor. Şimdi kimlere bağlıyor bu kim şimdi? Ona geçelim inşallah. Bir çocuk bir kalan süt emdi. O kadının gerek kendi çocukları, gerekse baş çocuğa kadına süt vermişse hepsi bunların kardeşi oluyor. Danışı yani bakınız aynı anda olsun, önceki dönem, sonraki dönem fark etmiyor. Fark etmiyor. Bir kadından, ne kadar çocuk süt emmişlerse, ise, beş saat değil, aynı dönemde olsun, bunların her biri, biri biriyle, süt kardeşi oluyorlar. Bir kadının kendi üç çocuğu var, diyelim beş tane. Tabii ona söyledi kadın böyle. Vermezse bir genel oluyor böylece. E, biri daha onda emdi. Başka biri daha emdi. Başka biri daha emdi icabında. Hepsi Süt kardeş oldu bir matemden. Hepsi Süt kardeş oldu Şimdi Süt kardeşin çülük karını oluyor. Bunların yeğeni oluyor bakır şimdi. Yeğen oluyor. Dik adıkmı akın terimler. Düşmüyor. Süt kardeşi mesela 10 sene önce emmiş. Büyük hanesinden erken evlenmiş. Onun kızı olmuş. Şimdi bu süt kardeşi ne yapıyor? Onun süt kardeşi onun yeğeni oluyor. Bu şimdi şerar. Süt mü? Yeğeni oluyor. Nikaha düşmüyor. Daha Allah alırsa tabi zina oluyor bak Zina oluyor. Bence. Süt veren kan tabi hep süt annesi. Bu süt veren kadının o andaki sütü hangi erkektense o süt baba oluyor. Bak burada bir ince Yani süt baba biraz farklı oluyor. Mesela bir kadın evli birisiyle ondan hamile kaldı, doğurdu, süt ona ait olmuş oluyor dinimize, baba ait olmuş oluyor. Şimdi o süt hangi erkekten kadın doğum yaptıysa, hamile doğum yaptıysa, ondan gelen sütü içen şülük o süt baba oluyor. Kadın sonra o kurasından ayrıldı. Ya kurası öldü, ya ayrıldı. Kadın sonra başka birisi evlendi. O süt baba olmuyor. O evi bu oluyor Demek ki süt baba, süt baba, o kadının sütü hangi kurasından gelmişse ona aittir. Kadın süt anne, baba da ne oluyor? Süt baba oluyor. Süt baba oluyor. Bir kız, bir kız süt babası ile yalnız kalabilir. Kız mesela evli bekar. Süt babası gelmiş. Öz babası gibi onu evine alabilir. Onunla oturur, konuşur, tek başına oturabilirler onunla beraberler ve bir kimse süt kızının başının saçını da görebilir. Haram olduğunu görmüyor Hatta bir kadın süt babasıyla hacca gidebilir. Süt baba. Şimdi süt kardeşleri anlaşıldı, kardeş anlaşıldı. Süt anne anlaşıldı. Süt baba. Şimdi biraz daha genişliyor daire. Süt babanın erkek kardeşleri süt amca oluyor. Süt amca oluyor. O da amca gibi bak. Süt amca, o da kişinin mahremi. Hem ebediyen mahremi. Değişmiyor. Yani nikah düşmez. Onda kalabilir. Süt babanın kız kardeşleri süt hala oluyor. Erkek mesela, erkek kişi e, süt babası var. Süt babasının kız kardeşleri varsa onlara bunun süt halası oluyorlar. Kendi halası gibi. Süt hala oluyor böyle. Tabi süt halasının kızı yabancı ama nikah düşüyor bu terimler. Yani öz halanın kızı nikah düştüğü gibi demek ki süt halanın kızı nikaha düşüyor hani süt halayı bağlıyor. Yine süt annenin erkek kardeşleri süt dayı oluyor. Süt dayı oluyor. Tabii kızı bağlamıyor. Süt annenin kız kardeşleri süt teyze oluyor muhtemel. Süt teyze oluyor bunlar. İşte bunların dikiyalleri ebediyen düşmüyor. Yani süt kardeş, süt yeğen, süt amca, süt dayı, süt teyze. Süt baba tabi yukarı gider. Hatta e, süt torunlar süt torunlar hep buna giriyorlar. Buna süt bağı deniyor. Bunların nikahı kesin olarak haram. Ebedi haram olmuş oluyor. İnsanın bunlar kendi mahremleri. Şimdi ayet Suriye deniyor nikah ile olan haramla gelevişine nikah ile. Önce ne sebendi? Doğum kan yoluyla. İkincisi süt boyuyla oluyordu. Şimdi sana geliyor nikah vesilesiyle haram olanlar. Leylamız <gülüyor> buyuruyor. mühati Nisa eküm. Hanımlarınızın anneleri mevlam büyüğü. Kişinin hanımının, eşinin annesi kayınvalide. Bir kimse bir tabi kızla, tabi kadınla nikah eder kişi olabilir. Bir kimse bir hanımla nikah akti yapıldığı anda, nikah akti yapıldığı anda otomatikmen bu devreye giriyor. Bu kişinin Kayınvalisi bunun mahrem oluyor. Annesi gibi oluyor mu? Bak. Dikâ akdedildiği anda din nikâh tabi, bunu kastediyorum. Demek ki bir kimse isterse sözlü, nişanlı olsun, isterse evlenecek olsun din nikâh akdedildiği anda otomatikman otomatikman hanımının annesi bunun kayınvalideğimiz mahrum oluyor. Hatta bakın, Allah korusun, mesela akdedildi, akt edildi. Nikahı akt edildi. Olur ya, on beş yıl sonra, bir ay sonra, üç ay sonra, bir sene sonra, iş bozuldu. Ayrıldı bunlar. Ayrıdılar. Tabi, nikah, bağ koptu anda, hanımı aramadıyor kendisine. Ama kayınvalide, ebidin mahremi vakit muhtemeliyor. Ebidin mahremi. Yani bir kimsenin hanımı ödüse de, kişi hanımla ayrılsa da ayrılsa da o kişinin kayınvalesi bunun ebedi mahremi. Ebedi mahrem karış. Gider, gelir, görüşebilir, mahremidir böyle kişinin karışır. Bir de bunun dışında usule doğru bu nikah yürüyor. Baba anne, anne anne. da mahrem oluyorlar. Yani kişinin hanımının nikah evet, akdettiği anda, adetli anda hanımının annesi, hanımının babaannesi, anneannesi. Hayatta isteriler. bunlara da kişi mahrem oluyor. Mahrem oluyor. Yani nikahını alt etti. Gideler onları ile öpebilir böylece. Ama hanımın hala, teyze onlar olmuyor denemler. Olmuyorlar böylece. Onların nikahı düşüyor. Muhakkak olarak bir kural var burada. Zahir'i işte, okunuyor. Gelir inşallah. Gelmiyor. Tabi Kadın işine bu şekilde bir kızın da hanımın da nikah aktı olunduğu anda kayınpederi, dedeler onlara bunun mahrem olmuş oluyorlar. Şimdi burada bir ayrı konu var. Bir kimse kadına nikah ediyor. Kadının kızı varsa... Burada kural değişiyor mu temeller? Ela görüyor, ibi Kumillati, Şi hüküminin sahihine dahaldın birin. Bir kimse bir kadınla nikah etti. O kadının evi kocasından da ilişkin kızı var. Bakın şimdi. Bir kimse bir kadınla nikah di yap yapıldı. Yapıldı. O kadın da önce konu kocasında erişin kızı var. Nikah ahdedildiği anda o kadının annesi sağsa annesi mahrem oldu. Ama kızı mahrem olmuyor daha. kız yani. Mahrem olmuyor. Ellati dehaltun bihin melala. Dehaltun bihin. Yani duhul olmadan yani bir kimse kadın ise, kadın ise kişi o kadınla e, zifafa girmeden, izdivaç olmadan, yani yatmadan, yatmadan ayrılsa, ayrılsa onu aradan sonra kızı alabiliyor bakmıştır, alabilir, bakımdır, alabilir Ama bir kişi kadınla nikahlandı, nikah etti. O kadınla araya geldiler, tabi yattılar. O anda otomatikman Evli kızı bunun mahrem oluyor, ebedi mahrem odalıyor mu bence? Aburada bu şart abi bu o şekilde bende. Burada dehadin bir aydikemeler var, dehadin birin var. Demek ki bir kimse kadınla evlendi, e kadının öncekoyda kızı da var, kadınla bir araya giden sonra o kıza bunun öz kızı gibi mahrem oluyor ebediyen. Hatta bu kişi hanımı olan kadına boşsa bile evli kızı. Ebedi ve yine bu noktalarında. O kokmuyor oradan beri şey. <gülüyor> devam ediyor. Eğer kadınlarda duhul olmamışsa yani bir kadın hikaye etti, daha bir hegemden o zaman evli kızı mahrum olmuyor. Şimdi sıra o tünelde, gelinlere gelinlere. Belamız buyuruyor ve halailü ebnâ ikmillezîne min aslâ bela Oğullarınızın hanımları, oğul oğulları, hanımları, kişinin gelinleri. Hangi oğullar ellezîne bak burada özellikle belamı açık bakınız bak. Oğullarınızın hanımları hangi oğullar ama ellezîne Öyle oğullarınız ki min asla bükün, sizin gelen gelememler biliyor. Yani kişinin kendi öz oğlu, bunun hanımı, kişinin oluyor, ebedi mahrem oluyor, mahrem oluyor. Hatta bir kimsenin oğlu, mesela Allah korusun, hanımını boşsa bile, boşsa bile, ama o gelin kayınparsındaki bağlılık ebedi devam ediyor, mahrem devam ediyor onlarda. Ediyor burada bak bir incelik vardı Allah teala buyuruyor min asla büküm sülbülüzen gelen oğul neden böyle buyuruldu çünkü yine cahiliye döneminde o zaman Araplar arasında evlat edinme diye bir şey vardı biri çıkar mesela bir çocuğu elinden bir kavbalık yere gelir bu benim oğlum ben bunu oğlumu kabul ettim derdi. Onun oğlu olur onlara göre. Ona miraslı olurdu. Oğlu buna da sanki gelin gibi olurdu. İşte Mevla bunu kaldırdı muhteremle. Kaldırdı. Tabi günümüzde de bu oluyor bazen böyle. Günümüzde de oluyor. Bazı kişiler evlatlık alıyorlar. Tabi genelde çocuğu olmayan kişi evlatlık alıyor. Hatta resmi kayıtları da geçiriyor. Üzerine geçiriyor, evlatlık alıyor. Alıyor ama bakın ustamlar, o evlatlık evlendiği zaman, erkek evlendiği zaman, onun hanımı bu erkeğe haram oluyor, yabancı oluyor beni. Eğer o aldığı evlatlık erkekse, erkekse tabi büyü şahına gelince genç anne diyor, anne edilmiş ama ona haram oluyor genellikle bak. Haram oluyor bence. Aldığı evlatı kız çocuğu ise kız çocuğu bülüşana gelince o babalığa haram oluyor. Çünkü evi baba deyse böyle. Siz babası değil evi değil efe, evlat kalmış olur. Geçmiyor muhtemelen Geçmiyor. Bu işin dinimizde demek ki evlatlık kişiyi böyle almaya kalkışırsa bir de Gerçek konu dışı ama da giremez muhteremler. Efendim işte ben ona mirasını bırakacağım. İşte üzerime nüfusa kaydettim, geçirdim. Tamam yaparsın. Belki dünya hukukunda olur ama olur ama muhteremler. Ne oluyor burada? Burada Allah'ın koyduğu miras kanunu çiğneniyor muhteremler. Çünkü o kişinin belki oğlu yok, kızı yok. Ama kardeşi varsa e kardeşin çocukları falan varsa, yakınları varsa ne oluyor? Onun hakkını gasp etmiş oluyor. Buna vermiş olmuş Haram oluyor bu da böyle Haram oluyor. Bir de balbuzdan meselesi geliyor burada. Balbızlar meselesi geliyor burada. Melahbiliyor ve Huzeni uh İllah makad Selef. İki kız kardeşi An nikahı birleştirmek yani kişi evliyken kalkıp bir de baldız olma kalkarsa kalkarsa buna tabi nikah düşmüyor muhtemelenler şimdi burada baldız meselesine biraz durmamız gerekiyor baldız biliyorsunuz baldız nedir kişinin hanımının hanımının ablası kız kardeşleri Türkçe'mizde kız kardeşleri bunların nikahı muvakkat olarak geçmiyor babakat bu olarak. Bunlar insan mahremi değiller. Değil. Muhtemelen. Çünkü bir kimse hanımını boşarsa ondan ayrılırsa hanımı da iddetini bitirdiği anda o kişiye balcısı alabiliyor muhtemelen. alabiliyor. Biliyorsunuz iddet iki türlü oluyor böyle. Bir boşanma iddeti bir de ölüm iddeti yani iddet sayıp sayma anlamına geliyor bir kimse bir kadını zaman, başandığı zaman o kadın iddeti beklemeden eğer kadın adet gören kadın ise üç adet görecek Kadın üç adet görmeden başkası evlenemez eğer kadın adetinden kesilen kadın ise doksan gün bekleyecek aslında gidemez. Eğer bir kadının kocası ölmüş ise o kadın dört ay on gün illet bekleyecek. Başına gidemem bu Şimdi bir erkek hanımını mesela boşadı. Hanımını boşadı. Erkeğe iddet yok başka zamanda ama burada iddet var erkeğe de var burada. Erkek hanımını boşayınca hanımı idetini bitirdiği anda baldızını alabiliyor neki hanım? Muhtemeler. Alabiliyor. Eğer bir kimisinin hanımı ölürse, ölürse o zaman idet de yok. Kişi hanımı öldüğü anda o kişi erşi günü baldızını alabilir muhtemeler. Alabilir. Bunun için kişinin baldızı insanın bahremi değil. Bahremi değil. Peki burada ne anlaşılıyor şimdi buradan? Yani bir kimse baldızı ile bir odada yalnız kalamazlar. Bir insan baldızına nasıl bakacak? Yabancı kadın neresine bakabiliyorsa orasına bakabilir muhteremler. Efendim işte canım bizim kalbimiz temiz ama baldıza karşı. Fıtrat başı fıtrat. Bir gün Peygamberimiz oturduk evinde alehs selam adetleri Hazreti Ayşe validemize beraber Hazreti Ayşe validemizin ablası Hazreti Esma bin Ebu Bekir eve geldi. Peygamber'e baldız yol Eve geldi. Evçinin evri daha yeni gelmiş, evri Daha yeni gelmişti. Tabi uygulama tam bilmiyorsunuz daha. Yeni evine gelmişti. Hazreti Esma Hasa ablası. Tabi dış giysisi gayet kapalı. Örtünerek geliyor. Yazılmış, havada çok sıcakmış. yakmış. İçine biraz ince, biraz kısa giymiş kollarını. İçine biraz böyle. Dışı kapalı. Tabi içeri girince, biri kız kardeşi Ayşe. Biri de eniştesi oluyor peygamber zamanında zamanda. Eniştesi. Üstteki örtüyü atınca, Kolları biraz kısaymış o teraz. Kolları kısaymış herhalde. Şediddi abi. Ondan beri kola kısaymış. Bakın o Peygamberimiz Ali sema baldızı Esma'nın kolu kısa görünce de hemen ona baktı. Hemen akılını peygamber görmemek için baktılar. Ve peygamber arkadaşlara buyurdu. Bakmayarak Esma Esma. Allah emri Buraya kadar gösterebileye gösterebileye, bu şekilde ben yaptım. Der. Hakkı muhteremde. Öyle yani kendimizi kandırmayalım. Efendim işte benim kalbim temiz şu bu, demeli muhteremler. Çünkü fırtat kanunları değişmez muhteremler. İşte demek ki balbuz insanın mahremi değil muhteremler. Kişi onun tek başına kalamaz. Kişunun boynuna bakamaz, saçını göremez. Böyle aynı şey kadın gibidir. Yabancı kadın gibi o kadar olabilir. Bir de nikaha düşmeyen kim var? Ver ve Nisa'yı bir kadın başkasının nikahındayken o kadının başarıklığı gidemiyor. O muhtemelenler. Yani bir kadın demek ki başkasının nikahında, nikahında o erkek kolosu onu boşamadan o kadın başlığına gidemez. Ta ki kolosu boşarsa ondan sonra da idreti bekleyecek ancak ondan sonra başkasıyla evlenebilir. Şimdi bunlar nikah düşmeyenler. Tabii bunun dışında ne kalıyorsa nikah düşüyor mutlaka. Nikah düşüyor bunların. Bir de burada bir şey anlatmak için inşallah bir kimsenin bir kadın nikah düşüyorsa kendisine ondan mutlaka sakınması gerekir mutlaklar. Peygamber şöyle bir gün Aleyhisselam'a Peygambermiş: İyakun ve duhur Peygamber. ale nisa. اِيَّاكُمْ وَاَدُّكُلْ اَلْنِسَٰى اَسْحَابٌ sakın ha sakın bir kadın yalnızken öyle girmeyiniz efendim işte arkadaşımın da işte komşu da işte biz onu yabancı bilmiyoruz da hatta bak muhterem der amca hanımı yenge mi? bak giremez muhterem giremez mesela mesela bir erkek abisiyle gitti ya da karşını gitti Abisinin veya da erkeksi karşı hanımı, onu marimdi yabancı muhterem bak. Abisi yok evde giremez. Ama eğer ki yeğeni varsa mesela yerine girebilir, yeğen olup Yani inceye kadar burada muhteremler, Bülret Ali Saidleri sakın ağ sakın marim olmayan kadının yanına girmeyiniz. Ensar'dan bir kişi sordu Bediüzzaman'a. "Efroyteli hamve yarısı ya la dedi. Yarısı la. Peki hamve hakkında ne dersin hamve hakkında?" "Devam burcu elham elmevütü O ölümdür. Midir hamve mi? erkeğin yakını. Erken, kadının kocasının yakını yani böyle. Yani kocasının işte abisi, kardeşi, amca oldu, dayı oldu, eniştesi." Şunlar bunlar. En son biri böyle sordu: Yarası Allah. Peki Ham neresin? Efreetel dedi. Diğer buyurdu: O ölümdür. Ya o tehlikeli. Buyurdu. Demek ki o orakken abisi, kardeşi yanı tarafe gelemezler. Değil insanın mesela ablası var, enişesi var, kişinin hanımı. Eniştesi var mıydı? Ya yabancı muhterem baktım. Bence. Yabancı bunlara böylece. Bundan çok kaçınmak gerekiyor. Tabi bu günümüzün koşullarında bu konu biraz belki de ağır da bize. Öyle bir gelebilir muhteremler. Öyle gelebilir. Ama şunu unutmayalım ki Kur'an son ilahi kitap muhterem bakınız. Kur'an Allah'ın gönülü son ilahi kitap. Allah korusun, eğer Kur'an-ı Kerim yaşanmazsa, Kur'an'daki emirler uygulanmazsa, ne olacak muhteremler? Kur'an ağlayacak. Allah yalvaracak. Ya Rabbi, dünyada artık beni uygulayın yok. Evet, okuyanlar oluyor. Para işin, pul işin, şunun işin, bunun için hazır hatimler, hazır şeyler, hazır şunlar, bunlar. Bir i̇stisbar ediliyor tabi bu şekilde. Ama Kur'an bu değil ki muhterem. Kur'an, Allah'ın kanunları Kur'an-ı Kerim böyle. Yaşanması ki ilahi kanunlar böyle. İşte Allah kursun, eğer Kur'an yaşanmazsa Kur'an ağlayacak, Kur'an-ı Kerim'in yeryüzünden kalkacak bakarsın. Kur'an-ı Kerim'in yeryüzünden kalkacak, kalkacak muhterem. Ne kadar Kur'an'dan bilenler varsa onların hafızasında da Kur'an-ı Kerim sinilecek muhtemelen bak. şey. En kuvvetli o dönemin hafızları bir Fatiha'yı ilası ezber okuyamayacaklar muhtemelen cemaatimiz. Tabi Kur'an-ı Kerim'e kalktı mı artı dünya, altı Yani doğal dengeler şunlar bunlar artı sonunda kuran bu için yani sakın muhtemeler öyle yöredir, çağdır, şudur, budur çevre diye alamayan bunlara ne yapalım? Her birimiz Kuran-ı Kerim'in hükmünü yaşamaya çalışalım muhtemeler. İkincisi mahşer günü hesaba çekildiğimiz zaman biz ümmeti Muhammed'e Kuran göre soru sorulacak bak ümmeti Muhammed'e. Tabi önceki geçen ümmetler. Onların kendi Peygamber kitaplarınınlar sorulmayacaklar mahşerde. Fakat bütün mütevazı Muhammed olarak bütün insanlar ama şu anda bak şuna aziz mütevaziler Peygamber Aleyhisselam dedir'i bütün insanlara gönderen son Peygamberdir. Son Peygamberdir ve Peygamberin geldiği andan itibaren önceki peygamberlerin hükmü kalkmıştır. Onların dini hükümlere kalkmıştır be, mensup olmuş ümmeti kalkmıştır. Bütün insanlar Peygamber in ümmetidirler Yalnız ümmeti iki ayrılıyor. Ümmeti icabe, ümmeti davet bakmuyor demler. Ümmeti davet, davet, ümmeti icabet ediyor böyle. Ümmeti davet. Peygamber bütün in insanı davet ediyor. Allah birine geliniz, İslam'a gelin, konaklarmı gelin. Bütün insan bu davete kapsamına giriyorlar böylece. İnsanlar içerisinden kimler bu davete koşarsa, kabul ederse onlara ümmeti icabe deniyor. deniyor Bunun için yani şu anda Hristiyanlar Yahudiler, İncil'den sorulmayacaklar mahşerden muhtemelen. Böyle. Sorulmayacaklar. Onlar da mahşerde hesabı çekir zaman Kur'an'dan sorguya çekilecekler. Şey, Bunun için burada ne kadar incelersek muhtemelen. ne kadar yapabilirsek tabii karşıka olabilir böyle. Yani en yakınlarımız insanın annesi, babası, hanımı, karışı, can tamam böyle şey olur mu der böyle. Ona tezgileyebilir, karşıya bilir. Fakat ne kadar muhtemelen yapabilirsek ne olacak? Mahşerde hesabımız o kadar kolay olacak alacağım arkadaşlar. İnşallahma i̇nşallah çalışayım inşallah. İnşallah ki bolsa hafta içi inşallah nikah akdi nasıl olacak? Nikah nasıl olur? Tabii nikahın da var, nikahın fasidi var. Bir de nikahın sahih olması var. Bunların çeşitleri var. Nikah nasıl akit olacak? İnşallah ve ömür izin verirse hafta inşallah okun inşallah. Lillahte Fatiha.